وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا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 Ittaqullah allazi tasaeluna bihi wal arham. Inna Allaha kana alaykum raqiba. Fa inna astaqal hadith kalamullah wa khayral hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharral umur muhdathatuha. Wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin fi Amma ba'd. Qardeslerim bugünkü Dersimiz, konumuz, beraat gecesi hakkında rivayet edilen hadislerden bazıları. Çünkü insanlar ne yapmışlar? Ee, bir sürü Allah Azze ve bildirmediği, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize yaşayarak örnek olmadığı hadisleri, e, bazı meseleleri getirmişler. Önümüze sokmuşlar, takvalık olarak e, bize empoze etmişler. Allah Azze ve Celle'ye yakınlık vesilesi olsun diye bunları ihya etmeye çalışmışlar. Halbuki takvalık ancak Kur'an'a uymakla olur. Ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen sahih rivayetlere uymakla olur. Bunun dışında takvalık olmaz. Evet. Şimdi Peygamber, hepiniz biliyorsunuz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam El En'am suresi 153. ayeti kerimede sahabe-i firama Mesed bin Ebûyda bir hat çiziyor yere. Eee kumun üzerine kalınca bir çizgi. Onun etrafına da ince ince küçük ne yapıyor? E, çizgiler çiziyor ve şu ayeti kerimeyi okuyor. "وأن هذا صراط مستقيمًا فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله." Bu benim dosdoğru yolumdur. O'na uyunuz فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ Başka yollara uymayınız فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِ Yoksa Allah Azze yolundan sizi uyduğunuz e, doğru yolun haricinde uyduğunuz yollar sizi Allah Azze ve Celle'nin yolundan alıkoyarlar. Evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i imani cihette taklit etmeyi bize ne yapıyor? Emrediyor. فَا اِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْ وَا اِنْ تَوَلَّوْ فَا اِنَّمَا هُمْ فِي شِقَقُ Eğer iman edecek olanlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse muhakkak ki hidayet üzere olurlar. Yok sizin iman ettiğiniz şekil ve e, stilden gayrı iman yollarına seyr-i ederlerse muhakkak ki düşmanlık içinde olurlar buyuruyor. Biz imani cihette sahabe-i kiram efendilerimizi taklit etmekle onlara tabi olmakla mütellef olduğumuz gibi amel cihetinde de onları taklit edip onlara tabi olmak mecburiyetindeyiz. Ayeti kerimeden Ayeti kerimeden Senin amenu bi-mislima bihi iman edecek olanlar sizden sonra iman edecek olanlar eğer sizin gibi iman ederlerse buyurması imani cihatta sahabeyi kerama uymamızı farz kılar. Biz bunu bu şekilde ne yapabiliriz? Tefsir edebiliriz bu ayeti kerimeyi. Amel cihetinde de فَا اِنْ عَمِلُوا بِمِسْلِ مَا عَمِلْتُمْ بِهِ فَقَدْ Eğer amel edecek olanlar da sizin gibi amel ederlerse muhakkak hidayette olurlar. وَا اِنْ تَوَلَّوْ Eğer ayrılırlarsa sizin Resulullah Aleyhisselatü, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gördüğünüz amel cihetinin, öğrendiğiniz ibadetlerin haricinde, gayrında eğer Ibadet eder, amel ederlerse fe inne ma hum fi şiqak muhakkak ne yapacaklar? Apaçık düşmanlık içinde olacaklar diye bunu ne yapabiliriz? Tefsir edebiliriz. Kardeşlerim ibadetler tevkifidir. Yani ne demek tevkifi? Ibadetin şeklini, şemailini, keyfiyetini, zamanını, edasını, kazasını Allah Azze ve Celle belirler. Ve Rasulü onu uygular. Nasıl akide de arttırma ve eksiltme caiz değilse, ameli cihetlerde de, ibadetlerde de arttırma ve eksiltme biz yapamayız. Evet. Heh. Şimdi sahabe-i kiram, Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan neyi aldıysa, neyi gördüyse, onu aynen muhafaza ettiler. Kendinden sonraki nesillere bunu intikal ettirme hususunda çok büyük çabalar sarf ettiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan duydukları, gördükleri gibi amel ettiler. Ve bu ameli de aynen kendinden sonra çocuklarına, torunlarına, talebelerine intikal ettirdiler. Elhamdülillah. Sahih sünnet bizim elimizde, Kur'an-ı Kerim'in e, e, sahih olan tefsirleri bizim elimizde. Biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını biliyoruz, sahabe-i kiram efendilerimizin nasıl yaşadıklarını biliyoruz, e, mübarek müstehitlerimizin davranış durumlarını biliyoruz, ama bunun yanında da ehli i Bidat'ın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dinini nasıl değiştirdiğini de biliyoruz. Akidevi cihette ve ameli cihette. Allah Azze en iyi tanıyan, en çok tanıyan, en güzel ibadet eden Resulullah. Ve e, insanlar arasında da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı en iyi tanıyan, onun kadrini, kıymetini bilen kimseler de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a arkadaşlık yapmış, onunla dostluk yapmış. Dini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden öğrenmiş olan kimseler, sahabe-i sahabe kiramlar. Onların yaptıkları, onların yaptıkları, ittifarken yaptıkları, tabi bazı infirabi durumlar haricinde, ittifak ettikleri nedir? Dinde hüccettir. Onlar bütün ibadetlerin, taatların nasıl yapılacağını, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gördüler, o şekilde icra ve ifa ettiler. İmam Malik Rahimahullah ne diyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında dinde olan bir şey, kıyamete kadar dinden olacak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında olmayan bir şey de kesinlikle ne olmayacak? Dinden olmayacak. Müslümanlar ancak ne yaparlar? Kendilerini ilgilendiren dini ciheti dini ciheti Resulullah Aleyhisselatü dilinden alırlar. Sahih sünnetle, sahih hadislerle amel etmek mecburiyetindedirler. Sahabe-i kiram azami gayreti bunlar için ne yapmıştır? Göstermiştir. Evet, burada Allah selamet versin Haydar Hatipoğlu Hoca, İbn-i Mece'nin tercüme ve şerhini yapmış. 22. sayfada, mukaddimede bunu not almış. Sahih ve hasen hadis şartlarının tamamını taşımayan hadise zayıf hadis denir. Sahih ve hasen hadis ile ihticac edilir, yani dinde hüccettir, delildir. Şer'i hükümler için delil olur demiş. Zayıf hadis ile ihticat edilir, denemez demiş. Çok güzel de bunu Allah rahmet etsin kitabına kaydetmiş. Bugün yapacağımız derste ki bugün insanları ilgilendiren bir durum var. Şaban'ın 15. gecesi olunca İşte şu şekilde namaz kılarsan, bu şekilde ibadet edersen, bu şekilde dua edersen şu kadar fazilete erersin, bu kadar keramete erersin diye bir sürü hikayevi tarzda sözler söylenilmiş. Bunların hiçbir hususunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih bir rivayet gelmiyor. Gelen rivayetler ya mevzu yahut da zayıf. Zayıf hadis. dinde hüccet olmadığına, olamayacağına göre, Müslümanlar ne yapamazlar? Bununla amel edemezler. Ama birileri çıkıyor, birileri çıkıyor, fedail amelde, amellerin faziletleri babında, zayıf hadislerle de amel edilir deniyorlar, iddia ediyorlar. Bunu neye göre yapıyorlar? Bütün müçtehitler, hadiste otorite olan kimseler, Zayıf hadislerle amel olunmaz diye ittifak etmişler. Çünkü hadis, zayıf hadislerle amel edilir deyen kimseler, kendi inançlarına, akidelerine, amellerine bu zayıf hadislerle destek buluyorlar. Kendilerini taklit etmek için ulemanın, pudalanın kabul etmediği, mesnet olarak öngörmediği, Destekleri kendilerini destekler mahiyette bulduklarından bunu kabul ediyorlar. Mal bulmuş mağribi gibi. Evet. Şimdi tekrar, Bismillah diyelim, Beraat Gecesi hakkında rivayet edilen ee, hadislerden bazılarını incelemeye alalım. Elimizdeki kitap, Kandil Geceleri ve Bin Yıllık Yanılgı diye, Mehmet Emin Akın, diye bir kardeşimiz medarik yayınlarından bunu e, tehlif etmiş. Allah bereketini ona hem dünyada hem ahirette göstersin. Gerçekten çok büyük bir e, araştırma. E, ben okudum bütün her tarafını çıkardım elhamdülillah işaretleyerek. E, size de tavsiye ederim. Eğer elinizde olursa, elinizde olursa Recep ve Şaban Ayı ile ilgili ne kadar mevzu rivayet varsa, ne kadar asılsız, astarsız dinde hüccet olmayacak durumlar varsa, şimdiye kadar Müslümanların arasında arzı endam eden sözler varsa, bu e, ulemamızın yapmış olduğu kritikleri toplamış Mehmet Emin Akın Hoca, ne yapmış? Harapsız bir gözle Bunları bizim önümüze sermiş. Tabi bizden Allah razı olsun yapılmış bu çalışmadan istifade ediyoruz. Eğer siz de bu kitabı edinirseniz elinize büyük bir bu mesele hususunda yazılmış kitap olacak. Evet. Birinci hadis. El-Uqayli <gülüyor> Shaban'ın 15. gecesi Allah'ın dünya semasına nüzulünden söz eden hadisi Muhammed bin İsmail el Buhari, Sa'id bin Mansur İbni Vaheb Amr İbni Haris Abdullah Abdülmelik İbni Abdülmelik El-Musab İbni Zir El-Kasım İbni Muhammed O da babasından veya amcasından Abdullah İbni Ebi Bekir radiyallahu anhudan dedesi ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Evet. Allah tebareke veteala Şaban'ın yarısının gecesinde yani 15. gecesinde dünya temasına iner. Kalbinde şahna yani kin olan veya Allah azze ve celle'ye ortak koşan insanlardan başka her nefsi her kişiyi bağışlar diye bir hadisle geliyor. Evet. El-Kayli Rahimahullah diyor ki Şaban'ın 15. gecesiyle ilgili hadislerde gevşeklik vardır. Ancak Allah Azze her gece dünya temasına indiğine yani nüzul ettiğine dair sabit sahih hadisler vardır. Şaban'ın 15. gecesi de inşallah buna dahildir diyor. Şimdi Allah Azze ve Celle her gece iniyor. Şaban'da da iniyor, Ramazan'da da iniyor, Zilhicce'de de, Zilkade'de iniyor. Evet. El-Hacac İbn-i Mekul'den, o da Sefir ibn Murra El-Hadrami'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Celle Şanuhu Şaban ayının yarı gecesi dünya semasına iner. Müşrik ve kalbinde kin olanlar hariç istiğfar eden herkesi bağışlar dediğini rivayet ediyor. Evet. İbni Ebi Şeybe Rahimahullah El Musannaf'ta Cilt 6 108'de Hitab-ı Nüzülde 82 ile 87'de, El-Beyhaki, Şu'ab-ül İman'da, Cilt 7'de, sayfa 414'te, 3550 numaralı hadiste, Mürsel olarak, El-Beceli, Rahimahullah, Mu'arifet-ül Cilt 1, sayfa 284'te, El-Haccacın, Mekulden, Mürsel rivayet olarak, rivayet ettiğimiz zikreder. İtna adında, Kesir İbni, Mürre vardır bu da, sahabi değildir der. Evet. İkinci hadis Ebu Salada El-Huşeni'nin rivayetidir. O da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah Celle Şanuhu Şaban ayının yarı gecesi kullarına bakar. Müminleri bağışlar. Kafirlere ise süre tanır. Kim ehlini kimlerini bırakıncaya kadar bırakır. Edubeysi de Muaz'dan aynı hadisi munkatı yani çok zayıf bir senetle rivayet etmektedir. İsnadı ise mevzu yani uydurmadır. Evet. İbn-i Cevzi bu hadisin sahih olmadığını söyler. Ahmet ibn Hanbel ise senedindeki el-Ahvez'in hadisinin rivayet edilmediğini söylemiştir. Yahya bin Ma'in ise onun bir hiç olduğunu Eddarekutni ise onun hadislerinin münter olduğunu nakleder. Eddarekutni ve el-deyhaki rahimahumullah aynı hadisi mekul yoluyla Ebu Salebe'den rivayet etmişlerdir. Eddarekutni bu hadise mutariptir yani sıhhati sabit değildir demiştir. Evet. Üçüncü hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayet edilen bir hadistir. O da Allah Celle Şanuhu Şaban'ın yarısının gecesinde kullarından müşrik ve kavga etmiş olmayan herkesi bağışlar buyurduğunu rivayet eder. İbn-i Cevzi yani 911 numaralı hadiste bu sahih değildir der. Zira senedinde meçhul kimseler vardır. Tanınmayan kimseler vardır. Bu ayrıca Muaz bin Cemel, Cebel radiyallahu anh'dan gelen rivayet se de uygun düşer. Es-Suyuti rahimahullah Abdurl-Mensur'da cilt 6 taifa 27'de bunu ne yapar? Zikreder ama hadis sahih değildir olarak. Evet. Dördüncü rivayete gelince Ahmet ibn Hanbel'in Zahmetullah aleyhimüsnedinde zikredilen İbn-i Lehia Fuyayyibni Abdillah Ebu Abdurrahman el-Habli Abdullah ibn Amr yoluyla şu hadisi rivayet eder. Allah Azze ve Celle Şabanın yarısında kullarına bakar ve kalbinde, kalbinde kin olanla kendisini öldürenden başka herkesi bağışlar. Evet. El-Muziri rahimahullah et-terhib ve terhibde Ahmet i̇bn Hambel'in Hanbel'in senedinde gevşeklik olduğunu söyler. Çünkü senedinde İbn-i Lehi'a vardır. O aslında sadık bir alimdir. Ancak kitapları yanınca hadislerde hata yapmaya başladı der. Mübareğin kitabını ne yapmış? Yakmışlar, yanmış. O da hadisleri karıştırmaya başlamış. Evet. Beş. Mekhulun Kesir ibn Murre'den yani Murre el-Hadremi'den onunla Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği bir hadis ki Ebu Hureyre radiyallahu anh'u da ne yapıyor bunu rivayet ediyor Şaban'ın yarısının gecesinde Allah azze ve celle müşrik veya müşahin yani kim tutan kimse demek müşahin hariç yeryüzünde olan herkesi bağışlar Evet. Dârekutni rahimahullah bu sözün mekulün sözü olduğunu nakleder. İbn-i Cevzi de Ebu Hureyre radıyallahu anhü'den ve Ebu Musa'yla rivayet eder. Hiçbir yolunun sahih olmadığını söyler. Evet. Bu isnatta İbn-i Sebre vardır. Onun adı Ebubekir Muhammed bin Abdillah Hibni Ebi Sebre'dir. Ahmed ibn Hanbel, Rahmetullah Aleyhi ve Yahya bin Ma'in, onun hadis uydurduğunu söylerlerdi. Yani bu yolla geliyor bu hadis. Adam hadis uyduruyorsa, demek ki bunda ne var? Bir illet var. Evet. Altıncı hadis, Hibni Mace'de, Ali ibn Ebi Talib radiyallahu anhü'den rivayet edilen, Bir kavil, Şaban ayının yarısının gecesi olunca o gece için kalkın ve gündüzünü de oruçla geçirin. Çünkü o gece güneş batar. Allah Celle Şanuhu dünya semasına iner ve şöyle der. Bağışlanmasını isteyen yok mu? Onu bağışlayayım. Rızık dileyen yok mu? Ona rızık vereyim. Dertli yok mu? Derdine çare vereyim. Şöyle yok mu? Böyle yok mu? Diye şafak atıncaya kadar seslenir. Evet. İbn-i Mace rahimahullah Es-Sünan'in 1588 numaralı hadiste El-Munziri rahmetullah El-Tergiru ve-Tergibde El Cilt 2 1521 numaralı hadiste İbn-i El-Ilel El-Mütenahiyede Cilt 2 E, sayfa 923'te bu hadis sahih değildir derler. Bu hadisin senedinde ebubekir Bekir bin Abdillah İbni Muhammed İbni Ebi Sebre vardır. Bunun için isnadı zayıftır. Ebu Davut bunun için metruptür demiştir. Ahmet İbni Hanbel'de onun hadis uydurduğunu söylerdi. Ezehebi onun bu hadisini Münker hadislerden sayar. Elfeten ile kanunul mevduat ve duafada onun metruk olduğunu söylemiştir. Evet. İbn-i Cezgi Rahmetullah bu hadisin sahih olmadığını söyler. Senedindeki İbn-i Ebi Sebre hadis uydurmakla suçlanır Bu hadis de çok zayıftır demiştir. Evet, bugün bu geceyi kutlayanların ellerinde tutulabilecek en ufak sağlam bir delil yok. Adam ne yapmıyor? Sabah namazını kırmıyor. Öğle ikindiği akşam yatsıyı kılmıyor. Cuma'yı kılmıyor. Maşallah Ramazan geldikten sonra cani kuşu oluyor. Teravüsten dışarı çıkmıyor. Ama onu da ne yapıyorlar? Sanki motor var her birisinin sırtında. Pır pır pır pır pır pır. Bunu ne yapıyorlar? 20 rekatı 20 dakikada kılıp çıkıyorlar. Allah'ı kandırıyorlar. Ondan sonra uydurdukları bu mübarek gece dedikleri gecelerde camileri dolduruyorlar. Kendi hallenden mevlütler okuyorlar. Salaf selamlar getiriyorlar ki o salat selamların sizaları da hiç Allah Resulü'nden gelmedi. Yani kendi uydurdukları, uydurdukları bir dinin takvalığını yapıyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Efendimiz'den rivayet edilen hiçbir sahih delil yok ellerinde, ama kerameti kendinden menkul gibi uydurulmuş, yahut da batıl olan, zayıf olan rivayetlere sımsıkı sarılıyorlar. Allah'a yemin olsun bunların yaptıkları binlerce namaz kılsalar, sabah namazının sünnetini eğer kaçırırlarsa, Sabah namazının sünnetini kaçırmak bundan daha nedir? Kötüdür. İbnü Kerdos hadisi: Kim bayram gecesiyle Şaban ayının yarı gecesini ihya ederse, Halife'nin öldüğü gün onun kalbi ölmez diye bir rivayet getirmiş. İbnü'l-Cezzî rahimehullah el-ilm El-Mutenahiyye'de cilt 2 924'te bu hadis sahih değildir demiştir. İsmi Mervan İbni Salim vardır. Ahmet İbni Hanbel de bu Mervan İbni Salim için o güvenilir değildir demiştir. Ahmet İbni Hanbel o adama güvenmiyorsa sen onun getirdiğin rivayete bakarak nasıl güvenip de o gece ihya ediyorsun Halbuki hayrul amal indallahi azzeh ve celle eduva muha ve Peygamberimiz buyuruyor aleyhissalatü selam. Allah indinde amellerin en makbulü az da olsa devamlı olandır. Zaten Peygamber Efendimiz buyurmuyor mu aleyhissalatü selam. Kim ki? Yatsı namazını cemaatle kılarsa gecenin yarısını. Sabah namazını da cemaatle kılarsa diğer yarısını ibadetle geçirmiş olur buyurmuyor mu? E şimdi biz yatsıya gitmiyoruz, sabaha gitmiyoruz, beş vakit camiye gitmiyoruz. Ama bu gece olduktan sonra maşallah camiler tıklım tıklım iğne atsan yere düşmeyeceğiz. Bu da garip bir şey. Evet. İbn-i Cevzi, Rahimahullah, bu hadisin sahih olmadığını yazmaktadır. İmam-ı Zehebi ile Bu hadisin mülter olduğunu zikretmiştir. Senedindeki Mervan i̇bn Salim metruktür. Ne kendisi, ne de babası tanınmaz demiştir. Ahmet İbn-i Hanbel onun güvenilir olmadığını söyler. Ennesa'i ve eddare kutni de ona metruk diyenlerdendir. Senedindeki Seleme i̇bn Süleyman ise zayıftır. İsa ise hiçbir şey değildir der. Senedindeki yani <gülüyor> <gülüyor> ravileri bu mübarek hadiste otorite olan kimseler sayıyorlar bunları zayıflıyorlar <gülüyor> bunların rivayet ettikleri hadislere tutunarak o geceyi ibadetle taatla geçirmek Allah'ın Resulüne iftiradır sahabe-i kiramın yapmadığı bir şeyi yapmaktır. Bundan da e, sevap ummak sevap ummak aptallıktır diyorlar adeta. Ama farz olan ibadetleri bugün insanlar hiçbir ihya etmediği halde bu geceleri camide ne yapıyorlar? Şımbıl şımbıl kandili yapıyorlar. Binlerce volt e, ampülü, ceryanı harca, harcıyorlar. hem maddi hem manevi şekilde israf ediyorlar. <gülüyor> Halbuki otursa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a salap selam getirse, tabi bu gece de değil ama her gece otursa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bir bahis açsa, evladıyla beraber, anlatsa Peygamber'in hayatından, otursa Kur'an-ı Kerim'den her gece bir iki sayfa okuyup onun tefsirini yapsa, onun Efendime söyleyeyim, mealini okusa, birkaç tane hadis-i şerif okusa Bukhari'den, Müslim'den, el-lûlûve-l-mercam'dan sahih hadisleri öğrense Allah Azze ve Celle bundan memnun olur, bunlara ne yapar? Derecesiz hafeneler yazar. Çünkü dinini ne yapıyor? Öğrenme hususunda sıhhatlı şekilde öğrenme hususunda çaba sarf ediyor. Ama bunlar evet sekizinci hadisimiz Enes bin Malik radıyallahu anh'dan gelen bir rivayet Aylar arasında Allah'ın hayırlı ayı Recep ayıdır. <gülüyor> o Allah'ın ayıdır. Kim Recep ayını yüceltirse o Allah'ın emrini yüceltmiştir. Kim de Allah'ın emrini yüceltirse Allah celle şanuhu onu ayım cennetlerine koyar ve Ona en büyük rızasını vacip kılar. Şaban ise benim ayımdır. Kim Şaban ayını yüceltirse benim emrimi yüceltmiştir. Kim de benim emrimi yüceltirse ben kıyamet günü onun öncüsü ve mükafata erdiricisi olurum. Ramazan ayı ise benim ümmetimin ayıdır. kim Ramazan ayını yüceltirse, onun saygınlığını yüceltir ve onu çiğnemezse, gündüz orucunu tutar, gece kıyamını eda ederse ve organlarını korursa, Allah Azze ve kendisinden hesabını isteyeceği bir günah olmadan Ramazan'dan çıkar. Evet, Elbeyhakî, fedailul evkatta ne yapmış? Bunu zikretmiş. Fakat hadis mevzudur demiş. Ibnu Hacer rahimahullah Kediyinul Aceb'de, sayfa 37'de Bu hadise apaçık uydurma bir hadisler Bu hadisi Ebu İtmet Nuh el-Cami uydurmuştur der. Subhanallah, uyduran adamın ismine kadar zikrediyorlar. Uyduran adamın, zikri, uyduran adamın ismine kadar zikrediyorlar. Ama biz buna ne yapıyoruz? Bugün sahip çıkıyoruz. Sanki Resulullah'ın ağzından çıktığı garanti. Bunların hepsini ne yaptık? Geçen Cuma'da duyduk. Yani Sübhanallah, Sübhanallah. Cehalet bakın. Eğriyi doğru, doğruyu nasıl eğri gösteriyor? Evet. Elbeyhakî <gülüyor> rahimahullah. Fedavrul Evkat'ta bu hadisin münker olduğunu söylemiştir. <gülüyor> Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya atfedilerek rivayet edilen dokuzuncu hadisimize gelince, Allah'ın azze ve celle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi, Cibril aleyhisselam bana geldi, bu Şaban ayının yarısının gecesidir. 15. gecesidir yani. O gecede Allah'ın Celle Şanuhu Kelp kabilesinin koyunlarının kılları kadar cehennemden azat ettikleri vardır. O gece Allah Celle Şanuhu, müşrik, müşahin ve sılayı rahmini koparana, eteklerini uzatana, erkekler için misbelül izar, yani bugün erkekler Türkiye'de etek yiymediği için bunu biz ne yaparız? Ee, sahih hadislere e, göre pantolonun paşaları olarak söyleyebiliriz. Annesine, babasına zulmedene ve sürekli şarap içene hiç bakmaz rivayeti vardır. Evet. El-Mündiri, Rahimahullah, El-Tergib ve Terhib'de cilt 2, 1518 numaralı hadiste İsnadı zayıf olarak bunu kaydetmiştir. <gülüyor> evet. Yahya'ydun'u kesir, Urve'den, Urve'de Aişe'den, o da Allah'ın Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ediyor. Şaban ayının yarısı gecesi Allah Celleşanuhu iner. Felp oğullarının, koyunlarının gününden daha çok sayıda günahları bağışlar. Felp oğulları koyunları bir, bir tane değil ki binlerce koyunlar yani bunun uydurma olduğunu adam ne yapabilir akılla da bulabilir bir koyunun sırtında milyarlarca kıl var ki o sene içinde o vakit içinde milyarlarca insan yok ki bunun mümini var, münafığı var, kafiri var, mecusisi var, mürtedi var ee, Yahudisi var Hristiyanı var, buzisi var, bilmem var, oğlu var, puta kapanı var. Hiçbir şeye kapmayanı var. Yani akılla biz bunu ne yapabiliriz? Uydurma olduğunu, bunun sahih olmadığını çıkarabiliriz ortaya. Ama tabi e, akıl hadislerin sıhhat derecesini e, ortaya koymakta sadece kuru bir akıl ne yapmıyor? Yetmiyor. Bu benim aklıma uymadı deyip de ne yapmıyoruz? ortaya çıkmıyoruz. <gülüyor> Ulema ne yapmış? Bunun tahricini yapmış, uydurma olduğunu ortaya koymuş. Heh, uydurma olduğunu ortaya koyduktan sonra biz de ne yaparız? Aklımızla bunun uydurma olduğunu tahsikleyebiliriz. Çünkü bir koyunun sırtında belki 15-20 milyar kıl var, tüy var. Bugün dünya üzerinde kaç milyar insan var? Buna göre o zaman hiç cehenneme gidecek kimse kalmayacak. Her evet, evet, cennete. Kosta kosta. Evet. Ebu Raca el-Uhtaridi'den Enes ibn Malik radıyallahu anhü'den rivayet ettiği Ebu Raca el-Uhtaridi'nin Enes ibn-i radıyallahu anhü rivayet ettiği hadis. Diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Beni Ayşe'ye gönderdi. Ona dedim ki çabuk ol. Ben Allah'ın Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın yarı gecesi hakkında konuşuyorken bırakıp geldim. Dedi ki Ey Enescik Uneyz otur ki sana Şaban'ın on beşinci gecesi hakkında konuşayım. Benim gecemdi. Hazreti Aişe şimdi konuşuyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Benimle aynı yorganın altına girdi. Gece bir ara kalktım. Onu sallallahu aleyhi ve sellemi yatakta bulamadım. Hanımlarının hepsinin odasına baktım. Ama onu sallallahu aleyhi ve sellemi yine bulamadım. Kendi kendime cariyesi Mariyetul Kıpsiye'ye gitmiştir dedim. Sonra oradan ayrıldım. Mescide uğradım. Birden ayağım ona takıldı. O secdede Şöyle diyordu. Hayatım, bedenim sana secde etti. Kalbim sana inandı. Şu anda önünde sana karşı işlediğim günahlarım var. Ey Yüce Allah Celle Şanuhu. Büyük günahları bağışlayan, benim büyük günahımı bağışla. Ey Yüce Allah. Büyük günahları bağışlayan Yüce Allah Celle Şanuhu. Benim büyük günahımı bağışla. Ayşe diyor ki sonra başını kaldırdı ve şöyle dedi. Bana temiz, pırıl pırıl karanlıktan uzak ne kafir ne de azgın olan bir kalp ver. Peygamber Efendimiz sözde böyle dua etmiş. Sonra döndü. Bir daha teyzeye gitti. Sonra dedi ki kardeşim Davud Aleyhisselam'ın dediği gibi diyorum. Yüzümü toprağa sürüyorum. Ey efendim! Benim efendimin yüzünün hakkıdır. Bütün yüzler onun yüzü için toprağa sürülmelidir. Sonra başını kaldırdı. Ona sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki Anam babam sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü! Sen bir vadidesin, ben bir vadideyim. Demiştim ki ayak seslerimi duydu ve odasına girdi. Yani Sen neler yapıyorsun, ben ne, neler düşünüyorum. Beni bıraktı da gitti öteki karılarıyla beraber oldu. Gidi böyle bir e, düşünce geçti içimden. Dedi ki, ey Hümeyra, ey pembeci, bu gecenin hangi gece olduğunu bilmiyor musun? E şimdi Hümeyra'ya sen söylemezsen nereden bilecekmiş onun Faziletini. Aslında bir sürü mesele var da uzatmak için, uzatmamak için ne yapmıyorum? Söylemiyorum. Tutulacak, kendisine soru soruldu halde cevap alınamayacak meseleler var. Bu gece Şaban'ın 15. beraat gecesidir. Bu gece Allah Azze ve Celle'nin Kelp kabilesinin koyunları kadar cehennemden azat ettiği kulları vardır. Dedim ki, Kelp kabilesinin koyunları da ne demek oluyor? Dedi ki, bugün Araplar içinde Kelp kabilesinden daha çok koyunları olan başka bir kabile yoktur. Sanki Hazreti Ayşe koyunun ghanemin ne olduğunu bilmiyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Hani söz kendi içinde çelişkili. Halbuki çok fasiheydi ve edibeydi Hazreti Aişe radıyallahu anh. Onlar arasında şu altı kişinin olduğunu söylemiyorum. çarap içen, anne babasına zulmeden, zinada ısrarlı olan, barışmayıp düşmanlık eden, put yapan ve söz taşıyan. Evet. İbn-i Cevgi, El-İlelül mütenahiyeti'nde, cilt 2'de, sayfa 681'de ve 918'de, Senedinde ki Hafız Ebu'l-Fetih Sahid İbni Abdülkerim El-Ezzi vardır ki o metruktür. Yani terk edilmiş birisi. Kabul edilmeyen, sözleri kabul edilmeyen bir kişidir der. İbn-ül Cevzi hadisin sahih olmadığını söyler. İki sayfa okuduk. Sübhanallah karşımıza sahih olmayan bir söz çıktı. E şimdi nasıl biz bu sözle amel edelim? Evet. El-Ezibni Malik Ve Ayşe radıyallahu anhumadan gelen bir rivayet. Dedim ki Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Telk kabilesinin koyunlarına ne oluyor? Dedi ki Araplarda koyunları onlardan daha fazla olan bir kabile yoktur. Altı kişi demiyorum sürekli şarap içen ve anne babasına zulmeden ne zina yapmakta ısrarlı olan ne de kavgacı, resim yapıcı ve insanlar arası söz taşıyan demek istemiyorum. Böyle bir şey gelmiş, söz gelmiş. Evet. Ee, el vasıtı den, Ebu'l-Nu'man el-Sa'di O da el-Utaridi'den gelen bir rivayet. O da Enes'ten bunu ne yapıyor? Naklediyor. Bu hadisin isnadı çok zayıftır. El-Vasıtı hadisi metrup olan bir kimsedir. Bakıyoruz ki hadisin ravileri arasında sahabe-i kiramı çıkardıktan sonra hiçbirisine değil elle tutulacak, işe yarayacak bir adam yok. Ama bugün ne olmuş? Israrla bu hak olmayan sözler sanki dinde hüccetmiş gibi insanların arasında bu e, rivayetler revaç bulmuş bu gecelere hücrelecek bir gece var. O da Allah Celle Şanuh'un e, Kur'an'ı kendine zikrettiği Kadir gecesi. <gülüyor> o da vakti saati belli değil. Hangi gece olduğu belli değil. Ramazanın son 10 gününde tek günlerde arayın dediği peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselamın meşhur. 11. hadis Yahya İbn Nabi Tesi'rin oradan onun da Ayşe'den rivayet ettiği bir hadiste Ayşe radıyallahu anha va diyor ki: Bir gece Allah'ın Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem kaybettim. Ardından çıktım. Bir de baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baki mezarlığında başını göğe kaldırmış olarak duruyor bana Allah'ın ve Resulünün sana bir haksızlık yapacağını mı zannettin dedi ben de ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kardeş soruları inşallah daha sonra olsun. Şimdi herkesin sorusuna cevap verirsek bu bitmeyecek yani. İnşallah ne yapalım? Okuyalım, bitirelim. Ondan sonra soruları alırız. Bilirsek cevap veririz. Bilemezsek araştırırız. Hadis de otorite olan kimselere, uzman olan kimselere sorarız inşallah. Ne yaparız? Cevap vermeye çalışırız. Evet. Senin diğer hanımlarından bazısına gittiğini zannetmişsin ey Allah'ın Resulü. Dedi ki Allah Azze ve Celle Şaban'ın yarı gecesi dünya temasına iner ve Telp kabilesinin koyunlarından daha çok insanı bağışlar. Evet. Şimdi, kardeşim, kandilin dinimizde kutlanmadığını öğrenmiş bulmaktayım. Ben bugün Allah rızasını oruç tutuyorum. Orucuna devam et. Çünkü orucun aslı var. Ama bu kandil gecesini kutlamanın aslı yok. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün kutba okurken, Bugün ne günler beri? Yani eğer bu niyetle, bu niyetle yaptıysanız ki zaten maksadınız sizin Allah Azze ve Celle'ye ibadetle yakınlaşmak, bunu da bilmeyerek yaptınız, orucunuzu bozmazsınız, devam edersiniz. Ama bundan sonra da ne yaparsınız? Pazartesi, Perşembe günü oruç tutarsınız. Ayın, gök ayının 13, 14, 15. Gecelerinde oruç tutar, günlerinde oruç tutarsınız. Yahut da daha çok ibadet yapmak, oruç tutmak istiyorsanız, Bir gün yer, bir gün tutarsınız. Şimdi, e, Peygamber Aleyhisselatü'ne bir gece e, bir gün, cuma e, günü, birisini görüyor, adam ayakta, bekliyor güneşin ortasında, diyor ki, kimdir bu? Ya Resulallah, diyorlar, bu falancadır. E, niye bekliyor, diyor, o adam ayakta? Diyorlar, Ya Resulallah, nezretmiş. Cuma günü oruçlu olacak, ayakta bekleyecek ve gölgelenmeyecek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki, Otursun, gölgelensin ama orucuna devam etsin. Orucun aslı var, buna devam edersiniz. Ama bu geceyi kalkıp da şu kadar namaz kılacak, zaten gelecek o namaz rivayetleri de gelecek inşallah. Şu kadar namaz kılarsın, bu kadar tesbih çekersin, şöyle yaparsın, böyle yaparsın, bunlar sahih rivayetler olmadıkları için bunlarla amel etmek caiz olmaz. Ama orucunuza devam edersiniz. Allah'ım kabul buyursun. Ama bundan sonra da böyle bir oruç olmadığı için ne yapmazsınız? Sonraki senelerde böyle bir oruca niyet etmezsiniz. Pazartesi, Perşembe oruç tutuyor musunuz? Gök ayının on üç, on dört, günü oruç tutuyor musunuz? Eğer adam bunları yapmıyorsa bugün e, böyle bir uydurma yahut da senedinde çok zayıflık olan rivayetlere istinaden oruç tutuyorsa sahih olan rivayetleri de yerine getirmiyorsa onlarla amel etmiyorsa ne denir bu insana? Ama bugün ne olursa olsun orucuna ne yaparsın? Devam edersin. İnşallah Halisanen niyetinin sebebiyle de ecrini Allah'tan dilersin. Evet. Cümlesinden ne söyleyebiliriz? <gülüyor> Cümlemiz Allah canımızı almadığı için ses canlı geliyor. Allah razı olsun. Evet. Şimdi Hazreti Ayşe Validemiz radıyallahu anha şöyle buyuruyor. Diyor ya Resulallah senin diğer hanımlarının hanımlarından bazısına gittiğini zannetmiştim. Dedi ki Allah azze ve celle Şaban'ın yarı gecesi dünya temasına iner ve Kelp kabilesinin koyunlarından daha çok insanı bağışlar. bu hadisin bilinmediğini söyler. Zira Yahya Urve'den hadis duymamıştır. Şimdi hadisin tahricini adam yapıyor. Ne kadar güzel. İlmi konuşuyor. Bugün böyle olacak, şöyle olacak, şu şekilde ibadet edin, bu şekilde ee, tesbihat yapın, şöyle davranın diyenler, bunlardan kesinlikle bir haber olan kimseler. Biz İlimde otorite olan kimselerin sözlerini alırız, delilleri alırız. Çünkü bizim dinimiz ayetler dini, adetler dini değil. Evet. Haccac da Yahya'dan, ancak bu hadisin baş kısmının kıssası sahihtir der. E Şimdi bir hadis, Rivayet ikiye bölünmüş. Baş tarafı sahih ama geri tarafı sahih değil. Evet. Yani sahih olan taraf da Hz. Aişe Validemiz radıyallahu anh'ın peygamber aleyhissalatü ve selam'ı bakıyor mezarlığında bulup da Allah azze ve celle'ye orada yalvarması bakıyor dedi ki mevtalara, ölülere mağfiret dua etmesi. Bu sahih. Ama öte tarafı işte Kelp kabilesinin, koyunlarının sırtındaki kıl kadar, tüy kadar imsanı bağışlaması ise bu sahih olmayan bir rivayet. Evet. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakıa geldiğinde başı yerine ellerini havaya kaldırıp Cibril aleyhisselamın Allah'tan getirdiği emir üzere asabından olanlar için istiğfar da bulunduğu hadisi Müslim'de. Sahih olarak gelmiştir. E, Cenahit e, bölümü 974. hadiste. Evet. E, İmam Müslim rahimahullah bunu rivayet etmiş. Burası sahih. Eddare Kutni rahimahullah bunun birçok yönden rivayet edildiğini ancak isnadının muzdarip olduğunu söyler. Evet. El Beyhakî rahimahullah şuagul imanına da şöyle der. Bu hadisin Bu hadisin Ayşe ve Ebu Musa Leş'ari'nin hadislerinden şahidi vardır. Bu hadislerin bazısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşrik ve kavgalı olanı bundan müstesna tutmuştur. Bu hadislerde de müşrik yol kesen bazı hadislerde de müşrik yol kesen anne babasına zulmeden ve kavgalı olan istisna kılınmıştır. Bu hadis Muhammed bin Meclame el-Vasıfi Yezid İbni Harun'dan mevsul olarak rivayet etmiştir. Evet. Yahya İbni Said El Ensari Urve'den radıyallahu anhu onun da Aişe'den radıyallahu anha rivayet ettiği bir hadis. Biliyor musun bu gecede neler olduğunu? Dedi ki onda ne var ya Resulallah? Hazreti Ayşe soruyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam da cevap veriyor. Dedi ki: "Bu gece Adem oğlundan doğan herkes yazılır. Bu gece bu sene Adem oğlundan ölecek olan herkes yazılır. Bu gece onların amelleri kaldırılır ve o gece onların rızıkları indirilir." Ayşe radıyallahu anha: "Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cennete giren herkes Allah'ın rahmetiyle girer değil mi?" diye sorduğunda dedi ki: "Cennete giren herkes Allah'ın rahmetiyle girer." "Sen de mi ya Resulullah?" dedim sallallahu aleyhi ve sellem. Elini kafasının üzerine koyarak dedi ki: "Ben de Allah azze ve celle'nin rahmeti olmadan cennete giremem." ancak onun rahmeti müstesna yani Allah'ın rahmetiyle girebilirim. Evet. El Beyhaki fadailül isimli kitabının 26'sında isnadında En-Nadir İbn Tesir zayıftır demiş. İbn Hibban ise güven onun yani eee En-Nadir Tesir güvenilir kimselerden uydurma hadisler rivayet ettiğini söylemiştir. Rivayet edilen sözün mana ve mahiyeti doğru olabilir, güzel olabilir ama her güzel sözü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söyleyecek diye bir kaide yok. Yani bu bir sözün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a raf edilmesi, atfedilmesi sahih yollardan gelirse ancak ne yapabiliriz? Resulullah böyle buyurdu diyebiliriz. Yoksa diyemeyiz, vebal altında oluruz. Men kezeb aleyye müteammiden fel yetebevve maqadahu finnar buyuran peygamber efendimiz. Durup dururken niye bir şey uydurayım da yahut da uydurulmuş bir şeyi söyleyeyim, rivayet edeyim de onu başkalarına buyurayım da cehennemde yer sahibi olayım. Ve kefe bil mar'i itmen el muhadise bi kulli ma senia peygamberimiz buyuruyor aleyhisselam. Kişiye diyor günah olarak her duyduğunu sanki dost doğruymuş, yüzde yüz garantiymiş gibi söylemesi de diyor nedir? Günah olarak yeter, yeterlidir. Ha. Soruları biliyorsam, cevaplarım bilmiyorsam öğrenirim. Evet. Şaban'ın on beşinci günü ile ilgili hadislerin birçok rivayetleri vardır. Kimi alimler bu hadislerin bazı senetlerine sahih demişler, Kimileri de sahih dememişlerdir. Burada söz konusu olan metinlerin anlamlarının rivayet edilen hadislerde çok farklılık arz etmemesidir. Hadisler hakkında probleme neden olan ravilerden bazılarıdır. Evet <gülüyor> En son rivayet edilen hadis ise Nevfel el-Bikali'nin Ölümü Hicri 90'da Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anhü'den rivayet ettiği bir haber. Ali radıyallahu Anhu, Şaban'ın yarısının gecesi sık sık dışarı çıkardı. Şaban, Şaban ayının 15. gecesi olduğunda sık sık dışarıya çıkardı. Her çıkışında gökyüzüne bakıyordu. Sonra dedi ki Davut aleyhisselam tıpkı, tıpkı bir vakit gibi gecelerden bir gece tıpkı bu vakit gibi gecelerden bir gece dışarıya çıktı ve gökyüzüne baktı ve sonra dedi ki bu saatte kim Allah Azze ve Celle'ye dua ederse Allah onun duasını kabul eder. Kim de bu gece Allah Azze ve Celle'ye istiğfarda bulunursa Allah onu bağışlar. Ancak aşar, sahir, şair, kahin, harraf, holis ve vergi memuru sağ çalan bundan müstesnadır, demiştir. Evet. Ebu Davud'un Rabbi olan Allah'ım, ey Davud'un Rabbi olan Allah'ım, sana bu gece dua edeni bağışla, bu gece sana dua edeni bağışla ve günahından mağfiret isteyeni de affet. Mesela, Şam fakirlerinden olan Halid bin Ma'dan, Mekul ve Lukman, i̇bn Amir gibi alimlerin, Şaban'ın on bir, on beşinci gecesini, saygıyla andıkları, ve bu gecenin ihya edilmesine, önem verdikleri söylenir. Buna rağmen, onların zamanında bile, bu gecenin namazı hakkında, geniş tartışmalar olmuştur. Özellikle Hicaz alimlerinin, çoğu bunu reddetmişlerdir. Ki, ata, İbn-i Ebi Muleyke bunlardandır. Yani bu e, Şam fakihlerinden Halit İbni Ma'dan ve Mekul ve Lukman İbni Amir gibi alimler sadece Şaban ayının 15. gecesinde kalkmıyorlardı geceyi ihya etmek için namaza. Her gün kalkıyordu. E, Şaban'ın 15. gecesi gelince de ne yapmayacaktı? Tutup bu gecede yapmayacaktı O gece de kalkacaktı. Evet. Bunu Abdurrahman İbni Eslem Medine fakihlerinden nakletmiştir. Aynı zamanda bu Malik ve arkadaşlarının sözüdür ki onların hepsi buna bid'at demişlerdir. Yani 15. gecesi kalkıp geceyi ihya etmek nedir? Bid'attır. Özellikle ama 15. gecesi. Sen her gece kalkıp da teheccüd namazı kılıyorsan, kalkıp şükür namazı kılıyorsan, kalkıp efendime söyleyeyim Allah Azze ve Celle'ye secde ediyorsan, ruku ediyorsan, Kur'an okuyorsan, istifar çekiyorsan, tesbihat yapıyorsan, salatu selam getiriyorsan, bu normal bir şey. Ama sahir gecelere yat yat yat yat yat, on beşinci gece olduktan sonra, kelp kabilesinin sırtındaki koyunların tüyleri adedince, sayısı adedince kişilerin affedildiği hadisine binaen, affedilenlerin arasına girmek için o geceyi Kalkıp ihya ediyorsan birazcık hava alırsın. Evet. Heh. Şimdi de ne yapalım? Şaban ayında kılınan asılsız namazlar hususunda muhaddis ulemanın söyledikleri sözlere bakalım. Rivayet edilen ee, hadisleri okuyalım. Evet. Şaban'ın ilk gecesi namazı, bu 12 rekatlık bir namazdır. Bunu daha çok tarikatçılar kılıyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gelen sahih zikirleri, rivayetleri yapmazlar. Ama böyle uydurukların peşine takılırlar. Bu namazı kılacak olan kimse, her rekatta Fatiha'dan sonra 15 kez ıhlas suresini okurlar, ıhlaslar artsın diye. Sonra seher vaktinde iki rekat daha namaz kılarlar, her rekat Fatiha'dan sonra yüz ıhlas suresi okurlar. Rükuda ve secdede Sıbbühun kuddüsun Rabbul melaiketi verruh men huve kainun ala kulli nefsin bima'a kesebet derler. Evet. Ellek nevi? rahmehullah. El-a'sar-ul merfu'a fi ahbar-il mawdu'a isim kitabının 113. sayfasını, ne yap sayfasında bunu zikretmiştir. Evet. Ebu Hurayra'nın radıyallahu anhu Şaban'ın 15. gecesi hakkında rivayet ettiği bir hadis. Yani rivayet ettiği sanılan bir hadis. Kim Şaban'ın 15. gecesi 12 rekat namaz kılar ve her rekatta 30 kere ıhlas okursa bak arttırdılar. Önce neydi? 15 kezdi şimdi 30 oldu. Artıyor maşallah. Bol kepçeden. Cennetteki makamını görmeden ve ailesinden cehennemlik 10 kişiye şefaat etmeden ölmez. Sübhanallah. Sübhanallah. İbn-i Cevzi diyor ki Bu hadis de uydurmadır. Bu hadisin isnadında bulunan bakiyeden ve leisten önce ki onlar da zayıtırlar Meçhul olan kimseler vardır. Bu hadiste bela onlardan önce olanlardadır. Yani arka arkaya müteselsil bir şekilde adamlar hem zayıf hem meçhul kimseler. Ali İbni Ebi Galip radıyallahu anhunun rivayet ettiği sanılan beraat namazıyla ilgili olan hadis. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın 15. gecesi namaz kılarken gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi. Kalktı 14 rekat namaz kıldı. Sübhanallah. Bak bu eksiltti. Hazreti Ali biraz daha imhaflı davrandı burada. Aciz-i ümmet Muhammed'e. Evet. Namazdan sonra oturdu. 14 kez Fatiha okudu. 14 kez de İhlas okudu. 14 14 28. 14 kez Felak suresini okudu. 14 kez Nas suresini ve 14 kez de Ayetel Kürsi'yi okudu. Ardından "Andolsun ki size rasul geldi" ayetini okudu. Namazını bitirince namazından gördüğümü ona sordum. Yani namaz kılarken yaptığın hareketleri o on dörder defa e, yapılan zikirleri getirilen efendime söyleyeyim okunan sureyi cellerin celilelerin adetlerini sordum. Dedi ki, kim benim yaptığım gibi yaparsa bu onun için kabul olmuş Geçmiş ve gelecek yirmi yılı için makbul oruç gibi olur. Subhanallah. Hı. O gün oruçlu olarak sabahlarsa altmış yıllık geçmiş oruç ve altmış yıllık gelecek oruç yerine geçer. <gülüyor> ha? Hayır, gündüz oruç geçecek mi? Oruç gece mi evet. gece oruç tutulmuş mu? İlkten namazı kıldı. Sabah oldu, adam ne yapacak? Oruçturacak. Hepsi sırayla. He. 174. Evet. Ahmet İbn-i Hanbel, rahimahullah, ee, bu hadis münkerdir. Demekle beraber, bu hadis uydurmaya benziyor da demiştir. Senedin Muhammed İbn-i muhacir, zira hadis uydurur. Diye bir şerh düşmüş. Leknevi el-asarul-merfu'a 82 sektör bunu zikretmiş Evet El-Beyhaki de Bu hadisi tahric etmiştir El-Beyhaki Aynı zamanda İmam Ahmet Ahmet İbn Hanbel'in Şöyle dediğini rivayet eder Bu hadis Uydurulmuş hadise çok benziyor Bu münker bir hadistir Ravileri arasında Osman İbn Said'den önce Meçhul olan raviler vardır. Allah Celle Şanuhu onları daha iyi bilir deyip sestirip atmıştır. Evet. evet. İbnul Cevdi Rahmetullahi Al-Mewdu'a da der ki Haketa bu hadiste kesinlikle mevzu olan bir hadistir. Isnadı karanlıktır. Sanki bu hadisi uyduran kimse, rastgele önüne çıkan her ismi rivayetine yerleştiriyor. Ve hiç adı bilinmeyen kimseleri isnadında zikrediyor. Bu uydurma hadisin isnadında, Muhammed İbni Muhacir denen bir adam vardır. İbn-i Hibban, rahimahullah, onun hadis uydurduğunu söylemiştir. İmam El-Hukayli, El-Duafaul-Kebir Ad adlı kitabında Muhammed İbn-i Mucahir Muhacir El-Kureşi için Onun Nafi'den Ve i̇bn Ömer'den rivayetlerine Uyulmaz demiştir Nafi' İbn-i Ömer e, Allah, Hazreti Ömer Radiyallahu Anhu'nun azadlı Kölesi İbn-i Ömer'de biliyorsunuz Hazreti Ömer Radiyallahu Anhu'nun Oğlu Bukhari de Rahmetullahi Aleyh Aynı görüştedir. Evet. Şabanın on beşinci gecesi namazı. Ya bana bir su verin orada. Evet kardeşlerim. Bu namaz yüz rekattır. Elli selamla kılınır. Bu namazı kılan her rekatta Fatiha'dan sonra 10 kez İhlas suresini okur. Bundan sonra daha rükû etmeden teravih tesbihatını okur. Ondan sonra secdeye gider. Secdede Allah'ım Zelleşanehu. Senin yedi gökleri ve yedi yeri nurlandırıp aydınlandıran zulmetleri gideren İyi insanların ve son insanların işlerinin salah bulduğu ve cinne yine senin verdiğin nimetlerini almandan bana verdiğin afiyetin değişmesinden senin rızanla senin gazabından korunur senden yine sana sığınırım. Senin övgün yüce olmuştur. Ben ne senin övgünü hakkıyla yapabilir? Ne de sana yapılacak şükre güç yetirebilirim. Sen ancak kendi nefsini övdüğün gibisin. Ey celal ve ikram sahibi. Bedenim ve hayatım sana secde etti. Kalbim sana secde etti. Seni ikrar etti dilim. İşte ben senin huzurundayım. Ey her büyüklükten büyük olan. Benim büyük günahımı bağışla. Şüphesiz ki senden başka günahları bağışlayan yoktur. Ey yüce Allah'ım dedikten sonra başını secdeden kaldırır. Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirir ve şöyle dua eder. Allah'ım celle şanuhu kullarına takdim ettiğin hayırlardan la ilahe illallah ile En bol nasip alanlardan eyle. Bana korkan, şirten arınmış, kafir olmayıp her kafirden ve şakiden beri olup sana iman eden pırıl pırıl bir kalp ver. Sonra ikinci secdeye gider ve o secdede yüzümü seyyidim için toprağa sürüyorum. Seyyidimin yüzü hatırı için bütün yüzlerin toprağa sürülmesi bir haktır. Ey Allah'ım, sana secde ederek yere kapanan bir yüzü mahrum etme der. Evet. El-Leknevi, el-Atharul Merfu'a, fi-Akhbarul Mevzu'a isimli kitabının 113 ve 114'ünde sayfelerde, El-Munziri, el-Tarrivi ve-Tarhibde, cilt 2, sayfa 119'da, Alleknevi, bu namaza hayır namazı denildiğini zikreder sayfa 79'da Esuyuti, isimli kitabının ikinci cilt sayfa 57 ve 58. sayfalarda farklı lafızlarla ne yapmıştır bunu zikretmiştir mevzuat kitabında ama evet Şaban ayının 15. gecesi namazı, beraat namazı, İbn Ömer radıyallahu anhuma, Allah'ın Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ediyor. Kim? Şaban'ın 15. gecesi, bin kez ihlas suresini yüz rekat namazda okursa, o kimseye, o kimseye, ölüp dünyadan çıkmadan önce Allah Celle Şanuhu Ona rüyasında yüz melek gönderir. O meleklerden o tuzu, onu cennetle, o tuzu onun cehennemden emin olduğunu müjdeler. O tuzu da, onu hata yapmaktan korurlar. 10 tanesi de, ona düşmanlık edene, tuzak kurarlar. Hmm. Es-Suyuti Rahimahullah En <Elle> ali'l-masnu'a fi ahadith'l-mawdu'a ismenâ kitabının 2. cildinin 58 ve 59. sayfalarında Cafer ibn Muhammed ravilerinin hemen hepsi babasından üç yoldan bilinmeyen kimselerdir. Isnadında zayıflar çoktur. Hadis olması mümkün değildir demiştir. İbnü Cevzi tüm ravilerinin meçhur meçhul olduğunu söyler. Az-Zehebi bunun Ali ibn İbn-Hasem Ali-Eş-Şuri İbn-Yamur-Eş-Şami adıyla uydurmuştur der İbn-Arrak Cid-2 sayfa 53'te İmam-El-Feteni Ebt-Tezikira'da sayfa 45'te bu hadisin batıl olduğunu zikreder bu konuda sahih olan bir haber veya eser yoktur rivayet edilen hadislerin hemen hemen tamamı ya uydurmadır yaz zayıftır. Hammad ibn Muhammed el-Hansari'den naklen. Sayfa 15'te bunu zikretmiş. Elletnevi <gülüyor> rahimahullah. Bu hadisin uydurma olduğunu söyler. Bütün ravileri her yönüyle bilinmeyen kimselerdir. Subhanallah. Ulema neler söylüyor, biz neler yapıyoruz. Adamlar ne yapıyorlar? Bu kadar uydurma yetmemiş gibi bu uydurmaların üzerine bir sürü incikli boncuklu kaftanlar geçirerek, Bunu sanki Allah'ın Kur'an'da emrettiği gibi yapılması çok elzem. Yapılmadığında büyük günahlara vesile olacak bir ibadet olarak lanse ediyorlar. Bunu bir grup yapıyor Türkiye'de. Dilenci bir grup. İbn-i Arrak Es-Suyuti ve İbnül i Cevzi de bu görüşlerdedir. Aynı zamanda İbn-i Hacerul Mekki ve İmam Ennevevi de bu hadise uydurma demişlerdir. Hasan el Basri ile zayıf bir senetle değişik lafızlarla bu konuda 3 hadis zikretmiştir. Et-Tadarami kitab-ı duada 917 numaralı hadiste. Amr ibn-i Sabit İbni Ebil Miktam, Muhammed İbni Mervan, Ebu Yahya kendi babasından diyor ki 30 küsur güvenilir kimseden duydum. Şöyle diyorlardı. Kim Ramazan'ın yarısı gecesi? Bir kez İhlas suresini yüz rekatla kılarsa ölmeden önce rüyasında işte e, falancayı görmeden, gideceği yeri görmeden ne yapmaz? Dünyayı terk etmez. Bu hadis tamamen mevzudur Uydurmadır. İtnadında afet de Ali İbni Amr İbni Sabit İbni Ebil Miqdam vardır. Bu adam afet olarak mikredilmiş. Habis bir rafizidir denmiş. Muhammed bin Abdülvahid İbrahim el-Rafiki Nemahatü'l-Envar fi Nefhatü'l-Ezhar Garri'z-Zaman cilt 3 sayfa 1315 1316'da Muhammed bin Harun Yahya'dan o da babasından el-Rafiki'nin metninde ise Kim Ramazan'ın on gecesinde yüz rekat namazı ümmül Kur'an ve ıhlas ile kılarsa lafzıyla zikredilir. Metnin devamı ise yukarıdaki metnin aynısıdır. Evet, Doktor İfat Sevci Abdülmuttalip ise şöyle diyor. Bu hadisin aslına hiçbir yerde rastlamadım. Hiçbir yerde rastlamadım. Evet. Ecev qami ve İbnul Cevzi bu hadisi Ömer radıyallahu anhudan rivayet edilişini tahriyic ettiler. Eddeylemi Muhammed ibni Mervan Ezzüheli ve Ebu Yahya'dan naklederek diyor ki Nebinin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 34 kişi Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini bana söylediler deyip yukarıdaki hadisin aynısını rivayet ettiler. Evet. El-esnevi El-asarul merfu'a fi akbaril mevbu'a isimli kitabının 79 dokuzuncu sayfasında. Bak hep mevzu hadisleri içeren kitaplarda zikredilir. Hiçbir sahih hadis içeren kitapta Kenar kayıtta bile yok bak bunlar. İbn-i Cevzi rahimahullah bu hadis hakkında şunları söyler. Bu hadisin mevzu olduğuna dair hiçbir şüphe yoktur. Ravilerinin çoğu meçhuldür. Tanınmaz bu kimse kimseler, insanlar. İn mi, mi, doğrucu mu, yalancı mı, sahtekar mı, sadık mı belli değil. Bak babacığım, bak baba nere. Evet. Ayrıca senedinde çok zayıf olan kişiler vardır. Hadis bu şekliyle olması mümkün olmayan bir şeydir. Bu namazı kılanları hepimiz çok görmüşüzdür. Geceyi kısaltmak isterlerken yani ibadet ve bu gece ihya etmek isterlerken fecir namazını kaçırırlar. Böylece tembel olarak sabahlarlar. Evet. Uydurma olan bir namazı ihya etmek için Allah'ın harz kıldığı bir namazı kaçırmak, onu vaktinde kılamamak artık ne olarak kabul edilir, anlaşılır, onu tabii bilemiyoruz. Evet. i̇bn Cevzi diğer bir yolla benzer iki hadis naklediyor. İlkini İbni Ömer'den, radıyallahu anhum'a, diğerini de Cafer İbni Muhammed'den rivayet etmiştir. Tabi bu da As-Suyuti Elle-Alil-Mesnu'a'da -al, elle bunu zikretmiş. Tabi bu da uydurma olsa. Evet. Berat gecesi kılınan 50 rekatlık namaz. Önce 100 rekattı. Bak bazılarına yaptılar. Tenzilat yaptılar namazda. İmam Ez-Zhebi Rahimahullah El-Mizan'da İbn-Hacer Lisan-Ul-Mizan'da Muhammed İbni Sa'id-Ettabari kim olduğu bilinmiyordu. Muhammed İbni Sa'id-Ettabari Muhammed İbni Amr El Beceli öncesi gibi bu adam da tanınmıyor. Ennadır İbni Şümeyil'den Şuaydin Abdülmelik Hasan El Basri'den o da Enes'ten merfu olarak rivayet ediyor. Kim Şaban'ın 15. gecesi yani beraat gecesi 50 rekat namaz kılarsa istediği ihtiyacı neyse bu gece ona verilir ve kendisine Yedi yüz bin melek gönderilir. Onun hasenatlarını yazarlar. Yedi yüz bin melek de ona cennette köşkler bina eder. Maşallah hepsi köşk binacısı bu meleklerin. Okuduğu her harfin karşılığında kendisine yetmiş huri verilir. Kendisine üstelik yedi yüz bin şehit ecri verilir. Ve yetmiş bin kişiye şefaat eder. Allah Allah bol kepçeden ikramat. Evet. Muhammed ibni Sa'id el-Mihi et-Toberi, el Muhammed ibni Amr el-Beceli'den dedi ki El-Hasan el-Bahsiri bize enesden merfu olarak şöyle dedi. Kim Şaban'ın on beşinci gecesi elli rekat memat kılarsa Allah ona Celle Şanuhu, bu gece istediği tüm hacetini giderir. Tamam o zaman hastalar, borçlular, evlenecekler, bazılarından korkan kimseler için bu gece bulunmaz bir gece. Hemen ne yapsınlar? Başlasın 50 rekat namaz kılmaya. Çünkü tüm hacetler gideriliyormuş. Sıhlaslı evet, Müslümanlar da kafirlerin Müslümanlara karşı uyguladıkları kötü haller için ne yapsınlar? Dua etmeyi unutmasınlar. Allah onun bu adını oradan siler. Baştan okuyalım. Kim Şaban'ın 15. gecesi 50 rekat namaz kılarsa, Allah ona celle şanuhu, bu gece istediği tüm hacetini giderir. Velev ki bu muhtaçlığı levh-ü mahfuzda, sanki yazılmış olsa dahi. Allahu Ekber. Yani, Adamın muhtaçlığı levh-ü mahfuzda yazılmış olsa dahi bu gecenin hürmetine ne yapılıyor? Levh-ü mahfuzu Allah iptal ediyor. Allah onun adını oradan siler. Onu saadet ehline döndürür ve ona yedi yüz bin melek gönderir. Onlar ona hasenat yazarlar. 700 bin meleği de ona cennette köşkler bina etmesi için var eder. Ve okuduğu her harf karşılığında ona 70 huri verir. Burada kaç huriydi? Bu kadar. Evet. Evet. Onlardan kiminin yetmiş bin genç delikanlı hizmetçisi vardır. Ve kendisine yedi yüz bin şehit ecri verilir. Ve yetmiş bin muvahhide şefaat eder. Abu, hem de yetmiş bin muvahhide. Ta ki Selman el-Farisinin ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Kim ki bu gece ıhlas suresini okursa bunun her harfine karşılık kendisine yetmiş huri verilir deyip hadisi uzunca zikreder. İbn-i Hacer, bunun bunu sonra şöyle der. Allah bunu uyduranı çirkinleştirsin. Yani lanet etsin. O yalanın ve iftiranın asla dile getirilemeyecek olanını söylemiştir. Yani böyle küsküllü bir yalan uydurmuştur. demek istemiş. Bu uydurmalardan yine Ebu Hureyre'den rivayet edildiği söylenilen şu uydurma vardır. Her bir harfine karşılık ona bir milyon huri verilir. Subhanallah. Kim bu gecenin herhangi bir saatinde namaz kılarsa, bu geceyi ihya ederse güneşin ve ayın üzerine doğduğu şeyler kadar kendisine cennetler verilir. Her cennette bahçeler vardır. Sonra şöyle demiştir. Beni hak ile gönderene katem de bulunurum ki bu namazdan ancak facir ve fasık olan yüz çevirip bunu kılmaz. Aboo, biz tuzağa düştük şimdi. Sonra şöyle der. Allah ona cennette bir milyon şehir verir. Her şehirde bir milyon köşk Her köşkte 1 milyon ev, her evde 1 milyon salon bulunur. Bir milyon yastık, hurilerden 1 milyon zevce, her hurinin bir milyon hizmetçisi, her evde 1 milyon sofra, genişliği doğu ile batı kadar. Her sofrada 1 milyon tabak, her tabakta 1 milyon renk yemek vardır dedikten sonra Selman'dan nakleder. Yalnız buraya bir şey unutmuşlar. Her tabakta bir milyon renk yemek vardır ve her yemeğin bir milyon lezzeti vardır. Bak bunda ben uyduruverdim şimdi. Uyduruğa karşı uyduruluk. Uyduruluk ne kadar kolay var. Estağfirullah, estağfirullah min kulli zemdini ve etubu ileyhi. Selman'ın Farisi, Allah'ın Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem, Duydum ki o şöyle diyordu. İhlas Suresi'nden okuduğun her harf karşılığında o gece kendisine yetmiş huri verilir. Bak bu bu da tenzilat var şimdi. 1 milyondan yetmişe düştü. İbn Hacer rahimehullah bu hadisi uydurana Allah lanet bu hadisi uydurana Allah'ın lanet etmesini diledikten sonra bu hadisi uyduranın akla gelmeyecek bir şekilde iftiralarda bulunduğunu söyler. Ne şey yaptı bak? Tabaktaki yemekten sonra uyduracak bir şey bulamadı, kesti rivayeti. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelseydi bu rivayet, en sona kadar Peygamber Efendimiz ne yapardı? Onun karşılaştığı, karşılaşacağı ikramatı, bir hakkın, bir harfin sayardı insanın gönlüne, sadrına şifa olurdu. Yemeklerin lezzetini unuttu bak adam burada sayarken. Ebu Hureyre radıyallahu anhuya isnat edilerek gelen rivayet şöyledir. Evet. Kim Şaban'ın on beşinci gecesi elli vekat namaz kılarsa Allah Celle şanuhu onun her hadetini görür. Lehu mahfuzda şakı yazılmış olsa bile Allah ona onu iman ehlinden kılar ve ona yedi yüz bin melek gönderir. Hasenatını yazarlar. Yedi yüz bin melek de ona cennette köşkler inşa ederler. Okuduğu her harf için kendisine bir milyon huri verilir. Kim bu gecenin bir saatini ihya ederse güneşin ve ayın üzerine doğduğu şeylerin adedince cennetlere nail olur. Her cennette bahçeler vardır. Sonra şöyle dedi. Beni hak ile gönderene yemin ederim ki bu namazdan ancak fasık veya facir olan yüz çevirir. Onun için cennette 1 milyon şehir bina edilir. Her şehirde 1 milyon köşk, her köşkte 1 milyon oda ve her evde de 1 milyon şardak. Aa aklıma bir şey geldi bak. Subhanallah. Subhanallah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ramazan-ı Şerif'te kılınan teravih namazı ümmetine zor gelmesin, üzerine farz olmasın diye ne yapıyor? Merhameten üç günden sonra kılmıyor cemaatle ama kendi kendine kılıyor. Yani üzerlerine sünnet kalsın, dileyen kılsın, dileyen kılmasın ve kılmadıklarından dolayı da bir vebale girmesinler diye. Bu 50 rekat namaz, teravih namazını Peygamber aleyhisselatü 8 rekat kılmış. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'un döneminde, son döneminde 20 rekat olarak karar çıkmış deniyor. Ki bu 8 rekat namazın bile ümmetine farz olmasından korktuğundan dolayı ümmetinin yanına çıkıp da bu namazı kılmayan Resulullah aleyhisselatü vesselam Nasıl oluyor da bu 50 rekat namazı ancak fasık ve facirler kılarlar deyip de, fasık ve facirler kılmazlar deyip de ne yapıyor? Bu namazın kılınması hususunda adeta ümmetini zorluyor. Bu çelişki değil mi? Sekiz rekatın farz kılmasını yani yapamazlar, hakkından gelemezler diye farz kılınmasından korkan peygamber, elli rekat namazı ancak diyor, Fatıklar ve facirler diyor kılmazlar. Mutlak iler kılarlar. 8 rekat nerede? 50 rekat nerede? Kaç defa fazla? Hemen hemen 6-7 defa fazla. Sübhanallah. La hamle ve la kuvvete illa bizzat. Gerçekten bunları e, uyduran kimselerin ağızlarıyla kulakları arasında ne yok? Merhale kısa değil. Ne söylediklerini duymuyor kulakları. Evet. Onun için cennette bir milyon şehir bina edilir. Her şehirde bir milyon köşk, her köşkte bir milyon oda ve her evde de 1 milyon çardak, her suffede çardakta 1 milyon yastık ve hurilerden bir milyon zevce vardır. Her hurinin 1 milyon hizmetkarı, her evde genişliği doğu ile batı arasındaki genişlik kadar 1 milyon büyük sofra, her sofrada 1 milyon tabak ve her tabakta 1 milyon renkte yemekler vardır. İbnü Hacer rahimehullah bu hadisi uyduranın, uyduran kişi hakkında şunları söyler. İbnü Nasır denen adamın Allah'tan korkusunu ne kadar az oluşuna hayret ediyorum. Nasıl olur da hem bu hadisi rivayet eder ve hem de hadisin mevzuluğu konusunda susar. Evet. Bunu bu şekilde اَلَّكْ لَيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ الْاَخَرُ الْمَرْفُعَ فِي اَخْبَرُ الْمَوْضُعَ isimli kitabın 83 ve 84. sayfanda zikrediyor. Azzehebi mizanul i'tidalde 3. cilt 565 ve 565'in sayfada 7205. hadiste zikrediyor ee, İbn Hagar lisanul mizanda cilt 5 sayfa 177'de 619. söz olarak ne yapmış ee, bunu zikretmiş Aa, bir şey kaldı şöyle ben yorulmadım evet Bir de elfiye namazı var. Kardeşler yoruldunuz mu? Ulan düştük mü? Dinleyen yok mu yoksa? Boşuna mı konuşuyorum ben üç ay ha, Allah'ım hayır yapsın. Siz dinlerseniz ben okurum inşallah. Ağzım yoruluncaya kadar. Evet. Bir de elfiye namazı var. Bakalım. Ehli sünnetin bilmediği, ehli sünnetin bilmediği. Yok yok, ben yorulmadım sen abi. Devam ediyorum inşallah. Ehli sünnetin bilmediği, peygamberin söylemediği, sahabe-i kiramın duymadığı, müstehid imamlarımızın rahmetullahi aleyhim ecmain hiçbir kitabında bulunmayan bir de elfiye namazı var. Onu da eee Dinleyelim bakalım. Belki işimize gelirse ne yaparız? Belki kılabiliriz. Ama tabi kılmayız da. Neymiş? Evet. Bu hadis bir senede Abdullah İbni Ömer'e, diğeri Cafer İbni Muhammed'e ve onun da babasından rivayet ettiği bir senedle rivayet edilir. İbnül Cevzi Rahmetullah Aleyh Her iki hadisi de senetleriyle zikreder. Evet şimdi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'unun tarifiyle gelen rivayete bir bakalım. Kim? Şaban'ın 15. gecesi 100 rekatta 1000 kez ıhlas suresini okursa Allah uykusunda Celle Şanuhu onu cennetle müjdeleyen 30 melek ve cehennemden onun emin kılındığını kendisine söyleyen otuz melek, onu hata etmekten koruyan otuz melek ve on tanesi de kendisine tuzak kuranlara tuzak kuran on melek göndermedikçe o kimse dünyadan ruhunu teslim edip çıkmaz. Evet. İbnül Cevzi rahimahullah bunun el, el mevzuada İkinci cilt dört 1011 numarada zikretmiş. Evet. Cafer bin Muhammed ve babası yoluyla gelen rivayet Kim Şaba'nın 15 beşinci gecesi yüz rekatta bin kez ihlas suresini ve her rekatta da bir kez Fatiha'yı okursa ve on bir kez de ıhlas okursa Allah Celle Şanuhu uykusunda onu cennetle müjdeleyen otuz melek ve cehennem azabından kendisinin emin kılındığını kendisine söyleyen otuz melek onu hata etmekten koruyan otuz melek ve on tanesi de düşmanlarını yazan on melek göndermedikçe o kimse Ölmez. Benim düşmanımı istediğin kadar sen yaz kitabı. Bana düşmanıma karşı yardım etmedikten sonra onu dehtere yazmanın ne faydası var? 386. Evet. İbn-i Cevzi rahmetullahi aleyh el-mevdu'atta cilt 2 e, sayfa 442'de 1012. hadis olarak ne yapmış? Bunu zikretmiş. Bu iki rivayet hakkında İbn-i Cevzi rahimahullah şöyle der. Bu hadisin üç yolunda da bulunan meçhul raviler yüzünden kuşkusuz ki bu uydurmadır. <gülüyor> evet. Bunun senedinde çok zayıf olan raviler vardır. Böyle bir hadisin olması kesinlik, kesinlikle imkansızdır. Biz bu namazları kılan birçok insanın hele bir de geceler kısa ise gece boyu uyuduklarını ve fecir namazını kaçırdıklarını ve tembel olarak sabahladıklarını gördük. Cahil mescit imamları bu ve benzeri namazları riyafetle öne çıkmak hevesiyle regaib namazıyla beraber kılmaya başlamışlar ve kıssacılar da meclislerdeki sohbetlerini bu namazın faziletleriyle ilgili kıssalarla doldurmuşlardır ki Bunun hepsi gerçekten haktan çok uzak olan şeylerdir. Gene el-Mevdu'at cilt 2 sayfa 443'te bu zikredilmiş. Ebu Şame İbn-ül Cevzi'nin görüşlerini şu yorumlarıyla desteklemektedir. Bunun hepsi saptırıcı olan abidler tarafından ifdat edilmiştir. Bu fasık ve azgın olan kimseler tarafından meydana geldiği ne zaman olur? Heh. Bu fasık ve azgın olan kimseler tarafından meydana geldiği zaman ne olur? Bu geceleri zahir ve batın olan birçok günah işleyerek ihya etmenin yegane sebebi mescitlerde bunun için buldukları alışılmışın dışındaki yakıtın fazlalığından geliyor. Onlar bu geceleri ihya etmeyi Allah'a yakınlık sanıyorlar. Halbuki ancak günah işlemeye, müntevleri izhar etmeye ve bidat ehlini işlediklerinden kendilerine şiar ettikleri şeyde takviyedir. Şeriatta mescitlerde ihtiyaçtan fazla yakıtın yani aydınlatmanın fazlasının müstehak olduğuna dair herhangi bir naz gelmemiştir. Cahil hacıların Arefe gecesi Arafat dağında ve kurban kesme günü meşar Haram'da yaptıkları da bu kabil şeylerdendir. Bunun hepsinin inkarı ve bidat olduğunun söylenerek reddedilmesi gerekir. Bu münkerdir ve temiz şeriata aykırıdır. İmam At-Tertuşi, Kayravan halkının Ramazan ayında teravihin son gecesi için bir araya gelerek, mescitlere özel minberler koyarak toplanmalarının bidat ve mülker olduğunu ve İmam Malik'in de rahimahullah bunu mekruh gördüğünü onlara beyan etmiştir. Ebu Şame Elba'ifu ala hinkaril bida'i vel havadif isimli kitap sayfa 134'te Elfiye namazı İhya ul-u-muddin'de Ebu Hamid el-Gazali'nin söylediği kadarıyla Zeyd İbn-ul Ammi'den rivayet edilen bir hadistir. Lafzı şöyledir. Kim Şaban'ın yarısı gecesi, yüz rekat namaz kılar ve her rekatta bir kez Fatiha fil ve on kez İhlas suresini okursa ki, bu bin kez eder, Allah o kimseye yüz melek müvekkel kılar. O meleklerin o hayır işlemede muvaffak olması için ona yardım eder. O onun başına bir kötülüğün gelmesine engel olur. O onu hata işlemekten korur ve onu da gelecek yıla kadar onun başına bir tuzak kurana tuzak kurar. Evet. Ebu Hamdel Gazali İhavlu muddin cilt 1 sayfa 268 İbn Arrak Benzihu şeriada 2. cilt 92 numaralı sayfada 53. hadis olarak ne yapmış bunu zikretmiş Kim Şaban'ın yarı gecesi 100 rekatta 1000 ıhlas okursa diye başlayan rivayet İbn Arrak İbn Ceviz'den bu rivayetin istinadında meçhul kimseler olduğunu nakleder Evet Muhammed ibn Abdülvahid, İbrahim el-Gafiki der ki, Selef-i Salihin bu namazı kılıyordu. Ve buna bunu salatul hayr, hayr namazı olarak adlandırırlardı. Bunun için bir araya gelirler, hatta cemaatle de kılarlardı. Siyene yapmış, yazmış, 390. Burada Selef-i Salihin'den kasıt, Kesinlikle bizim anladığımız Selef-i Salihin değil bu. Yani ondan kendinden önceleri Selef-i Salihin saydıkları kimseler olsa gerek. El-Gazali'nin zikrettiği uydurma hadis hakkında El-Gafiki, Rahimahullah diyor ki bu hadiste El-Hasen'den rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle demiştir. Zaten Gazali hadisçi değil ki. Kendisi de ne yapıyor? İhyasında bunu E, diyor Ben hadis ilmine diyor otorite ve uzman değilim. Ama e, geceleyin odun toplayan kör gibi önüne gelene yapmış? Kitabını almış. Kitapta şişmanlamış. Allah şişmanlamış. Evet. Allah'ın celle şanuhu nebisinin sallallahu aleyhi ve sellem 30 sahabisi kim bu namazı bu gecede kılarsa Allah azze ve celle ona yetmiş kez bakar Ve her bakışında onun yetmiş ihtiyacını giderir. Bunun en küçüğü bağışlanmaktır. Sübhanallah. En küçüğü bağışlanmaktır. En büyüğüne ne bunun? Sübhanallah. El-Zafiki devamla Şaban'ın yarı gecesini namazla ihyanın müstehap olduğunu söyler. Sübhanallah. Sübhanallah. 91. Evet. İbnül Cevzi Rahimahullah el-Mevdu'a'da cilt 2 sayfa 127 ve 129'da aşağıdaki yollardan bunun tahricini yapar. Yani bu hadisin tahricini yapar. Gafi böyle söylemiş ama <gülüyor> İbnül Cevzi bunu yutmamış tahricini yapmış. Eee söyle. Sigon eseri Reis o da Ali bin İbtal'dan yukarıdaki lafızla. Yani dikkat eden lafızla. 2. Yazıt bin Muhammed babasından, o da Muhammed bin Mervan'dan, o da Abdullah bin Ömer'den benzeri bir lafızla. üçüncüsü Ali bin Asım Amr bin Niqdam'dan, Cafer bin Muhammed babasından benzeri bir lafızla. Okuda dedi ki Bu hadisin uydurma olduğunda hiçbir şek yoktur. Bu üç rivayet yolunda da ravilerin tamamı meçhul kimselerdir. Aralarında zayıf kimseler de vardır. Bunun hadis olması imkansızdır. Esriyuti rahimahullah el alil mesnuada cilt 2 sayfa 57 ve 59'da bu hadisi de zikretmiştir. Yani biz burada gazalinin ihyasında bu var diye ne yapamayız? Bunu kabul edemeyiz. Çünkü gazali ne değil? Hadis alimi değil. Evet. Ebu Şame rahmetullahi aleyh regaib namazıyla ilgili açıklamalarda bulunurken Şabanın yarı gecesinde Allah Azze ve Kelp kabilesinin koyunlarının sayısı kadar insanı cehennemden azat edeceğine dair hadisle ilgili şunları söyler. bunda asla özel bir namazın gerektiğine dair herhangi bir beyan yoktur. Yani rekait namazı ile ilgili Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a gelen sahih bir rivayet, sahih bir açıklama yoktur. Ancak bu hadis olsa olsa bu gecenin faziletine delalet eder. Allah. Allah. Gece namazı da yahut teheccüd bilindiği gibi senenin bütün gecelerinde müstehaptır. Bilindiği gibi gece namazı Nebi sallallahu aleyhi ve selleme vacitti. Dolayısıyla bu gecede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kıldığı geceler arasında bulunan bir gecedir. Bu doğru bir şey. Yani şimdi Resulullah aleyhisselam her gece ne yapıyordu? Ee, kalkıp Allah'a ibadet sağat ediyordu. Şaban ayının 15. gecesinde de Allah'a kalktı. Çünkü mutak bir ibadet şekli var ya Bunu Ramazanda da yaptı. Şevval'de de, e, Muharrem'de de efendim Safer ayında da yaptı. Yani bu bunu bu şekilde Resulullah Aleyhisselam e, çünkü musat ibadetleri ne yani devam ediyordu. Çünkü ne dedi Resulullah Aleyhisselam? Hayrul kal. cenab herhangi bir gününde namaz kılıyordu. E tabii bu gecede denk geldiğinde aa bu gece geldi özellikle bu namazı terk ede cem ne yapman Ne yemez? Hani insanın e, cuma günü özellikle oruç tutması caiz değil. Ama adam perşembeyle cumayı ne yaparsa, birbirine bağlarsa, cumartesi birbirine bağlarsa, yahut da ne dedi? Yarın oruç tutacağım dedi. Ama o günün cuma olduğunu ne yapmadı? Bilemedi. Yarın oruç tutar adam. O cumayı peygamber Efendimiz özellikle Ee, ihya etme hususunda ibadete münhasır kılmayın buyuruyor. Sadece sadece Allah'ın Azze ve Celle'nin bize bildirmiş olduğu mukaddes olarak bildirdiği bir gece var. Kadir gecesi. Onu da Hazreti Aişe radıyallahu anha validemiz ne diyor? Eğer Kadir gecesine isabet edersen ey Allah'ın Resulü nasıl davranayım? Ne diyeyim? Allahümme inneke afuvun Suhub el buna şimdi ne yapıyorlar? Biraz daha ekleme yapıyorlar. Allahumme innake'l afuvun kerimun. Suhub el af'ta'fu Resulullah sallallahu aleyhi gelen sahih rivayetlere göre Allahumme innake afuvun. sen affetmeyi seversin. Beni de affet. Hı? Hayır, Az şey kaldı. Evet. Evet. Burada sakıncası olan şey, bazı geceleri özel olarak, özel şekilde kılınan bazı namazlara tahsis etmektir. Ama kalkarsın herhangi bir gecede ibadet, taat yaparsın. Ama dersen ki şu namazı şöyle kılacaksın, böyle kılacaksın, gecenin şu vaktinde kılacaksın. Eğer elinde Resulullah Aleyhisselatü bir delil yoksa bidat ehli olursun, cehennem köpeği olursun. Yani kıldığın namaz kabul olmadığı gibi dinde bidat uydurduğun Allah bu kıldığın namaz sebebiyle ne yapar? Dine bir ilave yaptığından dolayı Peygamberin aleyhissalatü vesselamın getirdiği bu mübarek dini ziyadeyle bozduğundan dolayı seni sorumlu tutar. Kıldığın namaz başına bela olur, davacı olur. Onun biz ne yapacağız? Peygamber aleyhissalatü vesselamın getirdikleriyle yetineceğiz. yalnız araştıracağız. Yaptıklarımız gerçekten sahih mi değil mi? Sahihse ale râsı vel ayn devam. Ama sıhhatı hakkında ittifak edilmemişse onları da boş boşuna yapmayacağız. Çünkü Peygamber Efendimiz ne buyuruyor aleyhisselatü vesselam? Nice diyor oruçtanlar var ki tuttukları diyor oruçtan hazları yani nasipleri harçlık ve susuzluktur. Öyle diyor kimseler var ki geceleyin diyor kalkar namaz kılarlar Onlardan da o namazdan istifadeleri, hazları, nasipleri sadece uykusuzluk ve yorgunluktur. Subhanallah. Salgacak, ibadet edeceğim, ibadet ettiğimi sanacağım, hiç menfaat almayacağım, sevap almayacağım, üstelik uykusuz kalacağım, susuz kalacağım, yorgun kalacağım. Yapmam öyle bir şey İki rekat kılar yaparım. Evet. Bu namazları İslam'da dinin şairi olarak sabit olmuş olan cuma, bayram, teravih namazları gibi izhar etmek küçüklerin bu namazı kılmaya, alışmalarına sebep olmaktadır. İnsanlar babalarının farz namazlarına göstermedikleri önem kadar bu namazlara önem verdiklerini görmelerin sebebiyle onları taklit ederek bu namazları kılıyorlar. Hatta bu namazlardan daha çok Bu gecenin namazına önem aksediyorlar. Sen farzı kılmıyorsun, bu uydurulmuşlar peşine düşüyorsun. Ve normal 5 vakit namazın kılınmaması da caiz olabilir gibi ne yapıyor adamlar? Bir düşünce içine düşebiliyorlar. Her ne kadar sen beş vakit namazını kılmasan dahi, bak Allah ne yapıyormuş? Bir milyon taf yazıyormuş. 60 senelik geçmiş günahını bağışlıyormuş. 60 senelik gelecek günahını bağışlıyormuş. şu kadar eziyet veriyormuş bu kadar mükafat yazıyormuş. E ben ne biçim oradan 5 vakit namazı kılmaya her gün her gün. Kap soğuklarda deli gibi elini ayağını yıka fitre. Ondan sonra geceleyin kalk 2 rekat namaz kıl. Ya ne biçim bak. Gece 365 günde bu geceyi bekle bu gecede 50 rekat namaz kımı veririm ben. Nasıl bunlar 20 rekat teravih yirmi dakikada kılını veriyorlarsa Kılıveririm böyle bir namaz. Ondan sonra at 120 senelik günahım bağışlanıyor. Allahu Ekber. Saçmalık değil mi bu? Dinle alay etmek bu. Dini hafife almak bu. Sünneti, hadisi, Kur'an'ı hiçe saymak bu. Sünneti bilmemek, bidattan haberi olmamak bu. Evet. Bunu izhar etmek için yine mescitleri gereğinden fazla aydınlatmak. Bu sebeple İslam'dan uzak olanların yaptıkları gibi çeşitli harcamalar yapma ve bunda israf derecesine ulaşma gibi ameller avam halkın yapa geldikleri şeyler haline gelmiştir. Maalesef bunda hakkın nurunu batılın karanlığı ile karıştırma ve yalan uyduran yalancıların ve cahil olanların fiillerine önem verme vardır. Evet. İbnül Cevzi'nin Bir rivayeti de şöyle. Kim Şaba'nın yarı gecesinde yani 15 gecesinde yüz rekat namaz kılıp bu namazda bin ıhlas okursa Allah Celle Şanuhu otuzu onu cennetle müjdeleyen otuzu onu azaftan emin kılan ve otuzu da onu hata yapmaktan koruyan ve onu ve onu da düşmanlarını yazan yüz melek göndermedikçe o kimse ölmez lafıyla nakleder. Evet. <tabide> <tabide> La <Subhanallah. tabide> Bu hadisin uydurum bu hadisin uydurma olduğunda Şek yoktur. Üç yoldan rivayet yapan ravilerin hepsi meçhuldür. Özellikle çok zayıf ravileri vardır. Hadis kesinlikle sahih olma imkanı olmayan bir hadistir. Biz birçok insanın kısa gecelerde bu namazı kılmaya çalışıp tembel tembel sabahlayarak sabah namazlarını kaçırdıklarını gördük. Cahil mescit imamları bunu rezaib namazı ve benzeri namazlarla beraber kılarak liderlik ve toplumda önde olma arzusuyla cahil halkı ağlarına düşürmüşlerdir. Herkese hikayeyi anlatan kısacılar da meclislerinde bu hadisleri nakletmişlerdir. Bunun hepsi hakikatten uzak olan şeylerdir demiştir İbn-i Cevbi el-Mevzuatta Evet Evet El-Nesebi <gülüyor> rahimehullah bu rivayet hakkındaki tarifinde şöyle der Bu hadis mevzudur yani uydurmadır. Ravilerinin hepsi bütün yollardan meçhuldürler. Ravileri arasında çok düşük olanlar vardır. Hâkeza İbnü'l-Cevzi ve İbnü'l-Arrak el de aynı görüştedirler. El-Nesebi <gülüyor> el asar ul fi-akbar-il-mevdu'a isimli kitabının 79. sayfasında bunu zikretmiş. İbn-Arrak rahimahullah 2. cil sayfa 93'te ne yapmış? Bu görüşe yer vermiş. Bunu zikretmiş. Bir dakika. İşte kardeşlerim yani gördük bu Şaban'ın 15. gecesinde kılınan ve kılınması tavsiye edilen namazlar, ibadetler, zikirler hakkındaki rivayetler bunlar. Bunların hiçbirisi elle tutulup elle tutulup savunulacak rivayetler değiller. Muhakkak ulemanın bunlar hakkında söylediklerini e, işittik, duyduk, gördük. İsteyen olan varsa Daha da çok bilgi sahibi olmak isteyen varsa Sandil geceleri ve Din yıllık yanılgı Mehmet Emin Akın Medarik yayınları e, Genişletilmiş ikinci baskısı e, Çıktı şimdi bunun Bende ki bu genişletilmiş ikinci baskısı Gerçekten doyurucu e, Bilgiler var Biz elhamdülillah e, kafadan konuşan insanlar değiliz en azından bir şey iddia ettiğimizde ulemanın ittifak ettiği ama hadis ulemasının ittifak ettiği mevzuları ne yaparız? Ortaya koyarız. İşkembesinden atan kimselerin de attıklarını işkembelerinde bırakırız. Onlara ne yapmayız? Alıp da değer vermeyiz onlara. Şimdi kardeşlerim tesbih namazı biliyorsunuz 4 rekat kılınan bir namaz 2-2 Allah razı olsun kardeş sağ olasın kardeş. Allah razı olsun ee, bu sadece Hz. Abbas radıyallahu anhudan gelen bir namaz işte ey amca her gün kıl kılamazsan haftada bir kıl ayda bir kıl senede bir kıl hiç kılamazsan ömürde Bir defa kıl böyle bir mübarek namaz vardı da neden bu sadece Hz. Abbas tarifiyle geldi? Çok önemli bir namazdı. Neden diğer sahabeler bunu duymadılar? Neden onlardan gelmedi? Kardeşi inşallah, kardeş, inşallah. <gülüyor> tamam, Ben çıkayım inşallah Bir başka kardeş aldım Allah hepimize hayır yapsın Bugünün bugünün özel bir ibadeti Taatı yok Hiçbir günün özel ibadet ve taatı yoktur Sadece Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Hazreti Aişe Validemiz sormuş Radiyallahu anhe Demiş ya Rasulallah Kadir gecesine isabet edertem tutturursam yani Kadir gecesini ne diyeyim Allahümme inneke afruvun Tuhibbul afve faafu annin Bu kadar. Hah, takacakmışsın sen, ee, Allah için namaz kılacakmışsın. İstediğin kadar namaz kılabilirsin. Ama yüz rekat namaz kılacaksın diye ne yapamazsın? Tutup da efendime söyleyeyim Fatiha'yı diye okuyamazsın. Rüki olsun, secdesini yüz rekatı tamamlayacağım diye haldır haldır haldır haldır dağdan taş yuvarlanır gibi yapamazsın. Eğer böyle kılarsan eski çaput gibi bir süreç deriz. Kadınlar bulaşık yıkar onunla. O kötü bir bez olur. Onun gibi yüzümüze vurulacak. Ya kalk adam gibi iki rekat namazsın. Fatihası düzgün olsun. Efendime söyleyeyim kıyamı, kıraatı, rükusu, secdesi düzgün olsun. Allah beğensin. İlk önce sen beğen. Ondan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti üzere bu namazı kıl. Çünkü Efendimiz ne buyuruyor Aleyhisselam? Sallu kemâ râeytumûnî ve Benden gördüğünüz gibi namaz kılın. Kuddu <Sessizlik> amni Kudvani benden alın benden alın. Kudvani men a fikrikum. Men benden alın. Yani ibadetin taatın yapılış şeklini benden alın. Resulullah yaptıysa yaparız, yapmadıysa hiç öyle şeylere burnumuzu sokmayız. Çünkü şeriat, din, Kur'an, sünnet bizim ihtiyacımızı karşılayacak şekilde gönderildi. Resulullah 23 senelik peygamberlik Müddetinde bunu en güzel şekilde uyguladı. Sahabe-i kiram, Rıdvanullahi Aleyhim Ecmai'in, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan ne gördüyse aynen takip ettiler, tatbik ettiler. Allah da Celle bunların bu tatbikatını gördü, onlardan razı oldu. Radıyallahu anhum ve radu anhum Allah onlardan razı oldu. Biz de Allah'ı razı etmek için ne yapacağız? Sahabe-i kiram efendilerimiz ne yaptıysa öyle yapacağız. Resulullah'tan hangi sahih rivayetler geldiyse onunla ittifa edeceğiz. Biz o kadar takva değiliz. Yani peygamberle daha takva değiliz. Daha bilgili değiliz haşa ve Biz Kur'an'la, sünnetle ittifa edeceğiz. Ve selamu aleyküm ve